bu üç günlük programımız içerisinde bana düşen iki mevzu var. Bunların bir tanesi tevazun, dinde ölçülü olma mevzu. İkinci mevzu ise ciddiyet konusu. Ciddiyet konusu uzun bir mevzu olduğu için iki güne ihtiyacı olan bir konu. Dolayısıyla o mevzuyu kısmetse hem yarın hem de pazartesi günü e, işleyeceğiz. Bugünkü mevzumuz dinde ölçülü olma konusu. E, tevazun ölçülü olmak, mutedil olmak demektir. Kelime itibariyle, lügat yönüyle. istilah manasıyla her şeye eksiksiz, fazlasız hakkını vermektir. Bu da eşyanın hakikatını, kendisini olduğu gibi sınırları, gayeleri ve faydaları ile bilmektir. Eşyanı asayı sınırları ile birlikte beraber bilmektir. Ve bu şu ayeti kerimede kastedilen hikmettir aslında. Allah Teala şöyle buyurur: "Yu'til hikmete men yeşa'u ve men yu'tel hikmete faqad utiya hayran Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar. Tevazun yani ölçülü olmak kelimesine yakın, muteradif, eş anlamlı kelimeler de vardır. Bunlardan bir tanesi elvasatiye, tavasut kelimesidir. Yani bir şeyin vasatı, iki ucunun arası, yani ortası. Vasat her şeyle mutedil olandır, ölçülü olandır. Bu kelimelerden bir tanesi de iktisat ve kast, yani orta yolu tutma, itidal manasındadır. Ayette de geldi gibi. Fəlma nəjjahum əl alber fəminhum muqtasid. Allah onları karaya çıkararak kurtardığı vakit... ...içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Yani mutedildirler. Ne ifrat ne de tefrite kayarlar. Bir başka ayette de şöyle buyrulur. Minhum ummetun muktesidetun <Sessizlik> ve kesirun <Sessizlik> minhum... ...sa'emâ yâmelun. Onlardan aşırılığa kaçmayan... ...yani iktisatlı... ...mutedil bir zümre vardır... Fakat çoğunun yaptığı ne kadar da kötüdür. Yani mutedil bir ümmet vardır. Bu ümmet orta yolu ister. Yine bu kelimelerden itidal mutedil olmadır. İtidal ve mutedil olma tevazun kelimesine eş anlamlı kelimelerdir. Yani her şeyde orta yolu tutma. Bunlardan bir tanesi de tesdit sedat kelimesi. Yani doğru uygun, münasip yerinde manasındadır. Ahsap suresine de geldi gibi kavlen de, doğru söz doğru söz söyleyin der Allah-u Teala. Neden dinde ölçülü olma? Bu konunun önemi nedir? Aleykümselam. Yönlendiricilerin arkadaşlar hem araştırma ve hem de uygulama olarak ağırlık vermeleri gereken konulardan bir tanesidir ölçülü olma konusu. Çünkü Müslümanların birçoğu dini konularda ya aşırıdır ya da ihmalkardır. Ölçülü olma, vasat olma dini bir taleptir de aynı zamanda. İslami şahsiyetin yetişmesinde bir esastır. Çünkü Kur'an ve sünnet ölçülü olmayı, mütedil olmayı emrederken aynı zamanda ifrat ve tefritten de yani aşırı ve ihmalkar davranıştan da bizleri sakındırmaktır. Bakın Allah Teala ne buyurmakta? La taglû fî dinikum. Dininizde aşırı gitmeyin. Müslimde gelen sahih bir hadiste de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Helekel mutanattîun. Sözlerinde ve fiillerinde aşırıya gidenler, aşırı gidenler, haddi aşanlar helak olmuştur buyurur. Ve allah Teala diğer taraftan ihmal karları da tehdit etmekte. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ an صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Vay namaz kılanların haline ki onlar kıldıkları namazdan gafil olup ciddiye almazlardır. Yani ihmal Aynı şekilde de zemmedilmiş, kötülenmiş. Ölçülü olma, itidal, vasat olma, orta yolu tutma hem akide hem de hükümlerde İslam menhecinin sıfatlarındandır, niteliklerindendir. Her şeyde orta yolu tutma, her şeyde orta yolu tutma dünya işlerinde ve ahiret işlerinde her şeyde orta yolu tutma insanın fıtratıyla ve imkanlarıyla da ahenk içerisindedir. Kişinin zayıflığı aczi ve güç yetirebilmesiyle de uyum sağlar. Ölçülü olma. Dolayısıyla ölçüden çıkma sonucu dinde bidat işlenmiş olur. Ve böylece Rabbani dosdoğru yoldan kişi sapar. Bu konunun işlenmesinden İslenmesinin hedeflerinden biri de hem aşırı şiddetli olan yani aşırı ve şiddetli olan kişinin kötü akibetten sakındırılması. Hem de aşırı olanın sakındırıldığı, sakındırıldığı gibi ihmalkar ve ağırdan alan tembel kişinin de tehlikeli sonu hakkında sakındırılması. Ve taraf olan her ikisinin de bu surette tedavi edilmesi. Arkadaşlar Müslüman kişi hayatında ölçüyü kaybederse üzerinde yaratıldığı fıtrattan sapar. Ve böylece dinin ya bir kısmından ya da tümünden uzaklaşır. Bizler muhakkak bu tür insanlar görmüşüzdür. Bunlar dinin bir tarafına yapışırlar. Bu ibadet yönüyle olsun, suluk yönüyle olsun, davet yönüyle olsun şiddetli bir şekilde yapışarak sınırı aşarlar ama diğer yönden dinin diğer taraflarında ihmalkardırlar, gevşektirler sonra ise akıbetleri ya terk etme olmuş ya da tamamen caymak şeklinde olmuştur Allah hepimizi bu tür kötü sonundan korusun bazen de bazı müslümanlar şüpheli olan şeyleri ihmal ederler şüpheleri hafife alırlar. Mekruhlardan hatta haramlardan da sakınmama sonucu şehvet dalgaları içerisinde boğulabilirler. Sahih bir hadiste de geldiği gibi tabi bu hep ihmal sonucu. Hep bu ihmal sonucu bu şekilde gelişmiştir. Sahih bir hadiste bakın şöyle buyurulmakta İyyâkum ve muhakkirat-ı zunub fe alel Hatta ben sizi günahlardan, küçük görülen günahlardan sakındırırım. Çünkü onlar kişinin üzerinde toplanır, sonunda onu helak eder der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne neticesi olmuş? Bu kişinin günahları küçük görmesi neticesi olmuştur. Hadis-i şerif sahihtir. Neden bu konu diyoruz? Çünkü ölçülü olmak güzel, güzel ahlak dört temellerinden bir tanesidir. Bunlar sabır, iffet, sabır, iffet, cesaret ve ölçülü olmaktır. Yine bazı davetçilerde ve Müslümanlarda akide, gidişat yani suluk ahlak konularında aşırılık belirtisi ortaya çıkması sebebiyle bu meselenin ciddi bir şekilde ele alınması gerekmiştir. Ölçülü olma esası aslında Müslümanın Müslüman için asıldır arkadaşlar. Bu yüzden dine yeni girenlerin, bu din ile yeni tanışanların zihinlerinde bu konunun ayır dedici özellikleri apaçık bir şekilde ortaya çıkması gerekir ki insanlar aşırıların şiddetine, ısrarlarına ve ihmal eden Tembellerin de ruhsatlarını aldanmasınlar. Neden bu konu? Neden ölçülü olmak? Çünkü dinde ölçülü olmak her Müslümanın duasıdır. Ve her müminin de isteğidir. Çünkü o her rekatta ''İhdina sıratel mustakim'' demekte. Bizi doğru yola ilet demekte. Rabbinden bunu istemekte. Bu ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği ve halifelerinin üzerinde seyrettiği orta yoldur. Ve yine dinde aşırılık veya ihmal neticesi Müslümanlara birçok bela, birçok musibet ve kötülük isabet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: yahmilu hād ilme ilmā min kulli khalifin udulu, yinfūn anhu tahrīf algalin ve bu ilmi sonradan gelen her nesil arasından onların adaletli olanları taşır. Onların adaletli olanları taşır. Onlar aşırıya gidenlerin tahrifini, batılcıların bozuk düşüncelerini, cahillerin tevilini bu dinden uzaklaştırırlar buyurmak Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar... Allah'a davette mutedil olma, orta yolu tutma konusundaki konusunda birçok Kur'an-ı Kerim'de usluk çeşitliliği vardır. Buradae Burada ise bizler vasat olmaya teşvik eden ve onun zıttından sakındıran ayetleri sizlere arz edeceğiz. İlk olarak orta yolu tutma bu ümmetin özelliklerindendir. Bu ümmetin sıfatıdır orta yolu tutma. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَتَا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَنَّسِ Evet allah Teala, işte böylece sizi insanlığa şahitler olmanız için mutedil mutedir bir millet kıldık demektir. Bu Allah'ın bize verdiği bir sıfat, bu ümmete verdiği bir sıfat, bir nitelik. Bakın Kurtubi tefsirinde bu ayeti, tefsir ederken şöyle der mutedil olma aşırılık ve ihmalden uzak olduğu müddetçe övülür yani bu ümmet hristiyanların peygamberleri hakkında aşırı gittikleri gibi aşırı gitmemiştir yine yahudilerin peygamberleri hakkında kusur eyledikleri gibi ihmalkar da davranmamıştır dolayısıyla mutedil olma vasat olma özelliğini hak etmiştir Orta yolu tutma tutma müminlerin özelliklerindendir de arkadaşlar. Ve Allah Teala kullarını mütedil oldukları için övmekte. Velldina izaa enfeku lem yusrifu ve lem yaqtrû beyne Onlar infak ettiklerinde, sarf ettiklerinde ne israf ederler ne de cimrilik ederler. İkisi arasında dengeli bir yol tutarlar der Allah Teala. Ve diğer taraftan aşırı olma ve ihmalkarlık kabul edilmemiştir, reddedilmiştir. Bakın yüce Allah nasıl buyurur: "Ya ahl al-kitab, la taqulu fi dinikum, walla taqulu al Allahi illa al-haq". Ey kitabehle, dininizde aşırı gitmeyin, Allah hakkında gerçekten başkasını söylemeyin. Ve Kurtubi yine bakın şöyle der tefsirinde: "Yüce Allah bu buyruğu ile aşırılıktan sakındırmıştır bizleri." Aşırılık kişinin sınırını, haddini aşmasıdır. Müfessillerin de naklettiğine göre burada bu ayet ile kastedilen Yahudilerin İsa aleyhisselam hakkında Meryem aleyhisselama iftira edecek noktaya kadar işi aşırı götürmeleridir. Hristiyanların da İsa hakkında onu Rab edininceye kadar aşırıya gitmeleridir. Buna göre aşırıya gitmek ihmal, evet her ikisi de günahtır ve küfürdür. İşte bundan dolayı Mutarrif İbni Abdillah şöyle der. İyilik iki kötülüğün arasındadır. Der. Ve şair de şöyle der. Bir şair. Sen üzerindeki hakkı eksiksiz öde. Yani üzerinde bir hak varsa. Fakat hakkının tamamını alma. Ve afet bağışla. Çünkü kerim olan yani cömert olan Hiçbir zaman hakkını sonuna kadar almaz. Hiçbir işte de aşırıya kaçma ve orta yolu tut. Çünkü işlerin her iki ucu da yerilmiştir. Yani kötülenmiştir. Tarafı. Bukhari'de de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Bukhari'de gelen bir hadiste. Hristiyanların İsa hakkında haddi aştıkları gibi siz de benim hakkımda haddi aşmayın. Bunun yerine Allah'ın kulu ve Resulü de. konuyla gelen bazı ayetleri zikrettikten sonra sünnette orta yolu tutmaya çağıran rivayetler de var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine hayatının tüm merhalelerinde tüm aşamalarında mütedil müte, olma metodunu, menhecini açıklamıştır. Ve o aleyhissalatu vesselam orta yolu tutma mutedillikten satmanın hem sözlerde hem de işlerde ince eleyip sık dokumanın kötü akıbetinden bizleri sakındırmıştır. Ve üç kere şöyle buyurmuştur. Üç kere bakın. Söz ve fiillerinde aşırı gidip haddi aşanlar helak olmuştur buyurmaktır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim'de gelen hadiste. İbadette arkadaşlar devamlılıkla birlikte orta yolu tutma az da olsa orta yolu tutarak devamlı ibadet etme arkasından kesikliğin geldiği birçok ibadetten daha sevimlidir Allah-u Teala'ya Bukhari'nin rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur sizler doğru yolu tutun ifrat etmeyin gündüzün ilk ve son saatlerinde yürüyün gecenin sonundan da bir miktar yararlanın ve sizler itidale tutunun, itidale tutunun ki maksadınıza erişesiniz. Itidale tutunmama neticesi, aşırı gitme neticesi kul sonunda kesilecektir. Devam edemeyecektir. Şimdi ise sahih sünnette arkadaşlar vasat olma davetini bizlere e, ibraz eden, ortaya çıkartan bazı tavırları arz edelim. Mesela bunlardan bir tanesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sünneti, şu hadisi. Kim benim sünnetime rağbet etmezse benden değildir der Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam. Enes radıyallahu anhu bu hadisin geçtiği uzunca, kıss uzunca kıssayı bize şu şekilde haber verir. Üç kişi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin evlerine gelerek Allah Resulü'nün ibadetinden sorarlar. Haberleri olunca sanki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetini azımsar bu insanlar. Bunlar sahabedir. Ve e, soru neticesi yani derler yani olacak iş değil. Bunun üzerine şöyle derler. Biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den neredeyiz? Onun neresindeyiz biz? Allah onun önceki ve sonraki günahlarını affetmiştir. Ve sonra birisi şöyle der. Bana gelince ben kesinlikle gece namazı kılacağım. Diğeri ben ebediyen ben ebediyen oruç tutup iftar etmeyeceğimdir. Yani bütün seneyi bütün dehri, bütün zamanı, bütün ömrünü oruçla geçirecektir. Yani iftar etmeyeceğimden kasıt akşamı iftar etmemesi değil yani oruçsuz bir gün geçirmeyecektir diğeri ise şöyle der ben kadınlardan uzak kalacağım ebediyen evlenmeyeceğim Allah Resulü gelir böyle söyleyen sizler misiniz der Allah'a yemin olsun ki Allah'tan en çok korkanınız en takvalı olanınız benim buna rağmen oruç tutar ve iftar ederim namaz kılar ve yatarım ve kadınlarla evlenirim ve men rağiba an sünneti feleysa Her kim benim sünnetime rağbet etmezse benden değildir Hadis-i Buhari sahihinde rivayet etmiştir. Ve Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam <gülüyor> burada Allah'ın haklarından olan namaz, oruç ve diğer ibadetlerle insanın fıtratının ihtiyaç duyduğu yeme içme ve evlenme gibi e, fıtri ihtiyaçların arasındaki orta yolu vasat mutedil menheci bakın bu hadis-i şerifte açıklamıştır. Bir taraftan konu Rabbine karşı vazifeleri diğer taraftan kişinin evet vücudunun ihtiyaçları bedenin ihtiyaçlarını ne yapmıştır? Bu hadiste mu'tedil bir şekilde bizlere anlatmıştır. İşte kim bu sünnet, bu yol, bu metotta aşırı gider veya ihmalkar davranırsa sapar ve bidat işlemiş olur. İkinci olarak her hak sahibinin hakkını ver. Üzerinde sorumluluk ve mesuliyet toplanan insanların bir kısmı bazen ölçülü davranmada zorlanırlar. Belki mustahap olan, sünnet olan bir konuya hakkından fazla değer verirler. Mukabilinde ise bir vacibi, bir ibadeti veya bir sorumluluğu terk ederler, geciktirirler. Bu yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah ibni Amr ibni As'ın namaz ve orucundaki aşırılığı sebebiyle hanımının hakkını çiğneyince kendisini bundan yasaklar mutedil ve ölçülü olmasını ister kendisi şöyle der Amr ibn, e, Amr ibn, Abdullah İbni Amr İbni Az Resul bana şöyle dedi ey Abdullah senin gündüz oruç tuttuğun gece namaz kıldığına dair haber geldi bana ben de evet ey Allah'ın Resulü dedim bu sefer şöyle dedi sakın böyle yapma sakın böyle yapma oruç tut ve iftar et kalk ve uyu hiç şüphesiz cesedinin üzerinde hakkı vardır. Yani cesedinin senin üzerinde hakkı vardır. Gözünün üzerinde hakkı vardır. Hanımının üzerinde hakkı vardır. Sen her ay üç gün oruç tut. Bu sana yeter der. Çünkü her haseneye yani her iyiliğe karşı on misli sevabım vardır der. Öyleyse bu bütün senenin orucudur der. Bakın bu Allah Resulü'nün bize tanıdığı bir kolaylıktır. Vasat yoldur. Bunun üzerine ben ısrar edince o da bana ısrarlı davrandıdır. Dedim ki Ey Allah'ın Resulü daha fazlası için benim kuvvetim vardır. Bu sefer şöyle dedi. Öyleyse Allah'ın Nebisi Davut Aleyhisselam'ın orucu gibi oruç tut. Bunu geçme. Dedim ki Allah'ın Nebisi Davut Aleyhisselam'ın orucu nasıldı? Dedi ki senenin yarısı. Yani bir gün oruç tutar, bir gün bırakırdı. Ve Abdullah yaşlandıktan sonra şöyle demiştir. Keşke ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ruhsatını kabul etseydim. Bu hadisi Bukhari sahinder rivayet etmiştir. Yani o ruhsatı kabul etmediği için kendi nefsi üzerine şiddetli davranan bu sahabe daha sonra bu ibadetleri yaşlandığı zaman e, yerine maalesef getirememiştir. Bütün dini işlerde ölçülü olup muhtedir davranma. İyakum vel gulûve fiddin fe innehâ fe innehâ heleke men kâne bil gulûvu fiddin Allah Resulü şöyle buyurur. Sizdi, sizi dinde aşırı gitmekten sakındırırım. Çünkü sizden öncekileri helak eden dinde aşırı gitmeleri olmuştur. Hadisi Ahmet rivayet etmiştir. Ahmet Muhammed Şakir de isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizleri hem inanç konularında akideye taluk eden meselelerde hem de amele dair işlerde her türlü aşırılıktan bizleri sakındırmakta. Ayet ve hadislerden sonra zikrettiğimiz ayet ve hadislerden sonra bu konuyla ilgili delilleri sahabeden gelen bir rivayette noktalayalım. Bakın Abdullah ibni Mesud radıyallahu anhu şöyle der. ...sizden kim tabi olacaksa... ...sahabenin... ...o durumunu... ...hal ve ahvalini bize bildirir... ...sizden kim takip edecekse... ...ölenleri takip etsin... ...yani... ...şu an hayatta olanların arkasından gitmeyin... ...ölen o sahabeleri takip edin... ...sizden kim takip edecekse... ...ölenleri takip etsin... Çünkü yaşayan hakkında fitneden emin olunmaz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bu ümmetin en üstünleri idiler. Yani en faziletlileri. En temiz kalplileri, en derin ilimlileri, en az zorlananlardı. Şahit buradır. En az zorlananlardı. allah Teala onları nebisinin dostluğu ve dinini yaşatmak için seçmiştir. Onların üstünlüklerini bilin. Onların iz ve yaşantılarını takip edin. Çünkü onlar doğru yol üzerindedirlerdir. Peki arkadaşlar, Müslüman kişiliğinin dengesi. Müslüman, şahsiyetini nasıl dengeli kılacaktır? Hiç şüphesiz Müslüman, bütün işlerinde dengeli olması gerekmektedir. Müslüman, müslüman, İfrat ve tefritsiz her hak sahibini sahibine hakkını verendir. Bizler Müslüman Müslümanın kişiliğinde, bizlerde, kendimizde, yaşantımızda açık bir şekilde ortaya çıkması gereken dengeye dair bazı işaretleri, bazı alametleri sıralayalım. Müslümanın inanç konularında mutedil ve dengeli olması gerekir. Müslüman kişi Rabbine kesin sağlam yakını olarak inanması gerekir. Ve o Allahu Teala'nın kendisi için, nefsi için, zatı için karar kıldığı isim ve sıfatları geldiği gibi ispat eder. Yine o Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbini nasıl vasfettiyse o şekilde vasfeder. Bunun dışına çıkmaz. Çünkü çünkü Allah'ı insanlar arasından en iyi bilen Allah Resulü'dür, Peygamberimizdir. İşte böylece yüce Allah'la ilgili, onun zatıyla ilgili, onun isimleriyle ve sıfatlarıyla ilgili en önemli inanç konusunda Müslüman kişi dengeyi ve orta yolu bulmuş olur. Bu şekilde Müslüman aşırılıkla ihmal arasında, teşbihle yani benzetme ile Allah-u Teala'yı Mahlukata benzetme ile tatil arasında yani sıfatları anlamsız, boş bırakma arasında cebriye ile kaderiye arasında kulun mecbur olduğunu söyleyen cebriye ile yani yaptığı işlerde diğer taraftan kulun kendi fiillerini yarattığını söyleyen kaderiye arasında Allah'ın azabından güvenli, güvende olmakla rahmetinden ümit kesme arasında Müslüman kişi böylece orta yolu bulur. Yine imanla birlikte ne kadar da büyük olursa olsun günahın bir zararı olmaz diyenlerle öyle değil mi bir takım e, taifeler adam mürciye olan evet taife ne kadar da büyük günaha girersen gir bunun imanına bir zarar vermeyeceğini söylemekte Bunlar bir tarafta diğer taraftan da şirke ve küfre düşmek sizin müslümanları büyük günahları sebebiyle işlediği büyük günahlar sebebiyle kafir kılanlar arasında doğru ve orta yola yani ehli sünnetin yoluna kişi muvaffak olur. İbadette de denge kurması gerekir müslümanın. Müslüman kişinin mustahap ibadetlerle Rabbine, yaratıcısına yaklaşmaya çalışması gerçekten önemlidir. Ancak dikkat etmesi gereken bir konuda müstahaplarda aşırıya giderek farz ve vacipleri ihlal etmemesi gerekir. Farz ve vacipleri terk etmemesi gerekir. Diğer taraftan da sünnet ve müstehapların ihmal edilmesi kişinin eleştirilmesine, azarlanmasına sebeptir arkadaşlar. Çünkü bu gibi ibadetlerde gevşek davranma, ihmalkar davranma Bunları terk etme, yani memdupların, sünnetlerin terk edilmesi kişiyi bazen farzları, vacipleri terk etmeye kadar götürebilir. Bu sebepten dolayı seleften bazısı ravatip sünnetleri bu namaz öncesinde ve sonrasında bırak, e, kılınan bu ravatip sünnetleri farz öncesinde ve sonrasında kılınan bu namazları, sünnet namazlarını ve bitir namazını terk eden Kişilerin şahitliklerini kabul etmediklerine dair bir takım rivayetler gelmiştir. Selefte. Ve İbn Hacer el Asqalani bakın şöyle der: Kişinin ibadette kendisini sıkması, yani şiddetli davranması, ibadeti aslından temelinden kesen bir bıkkınlığa götürebilir. Diğer taraftan da yalnız farzlarla yetinerek nafileleri terk ederek bu şekilde devam etmek tembelliğe, ibadette canlı olmamaya, hevesli olmamaya götürür. İşlerin en hayırlısı vasat olanıdır. Dünya ile ahiret arasında denge. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde bizlere iki sınıf insandan haber verir. İlki bakışı dardır gözü ferini yitirmiştir. Yani aydınlığını, nurunu yitirmiştir. Tek bir tasası vardır. O da dünyadır. Dünyasıdır. Yalnız onunla ilgilenir. Tüm hırsı dünya içindir. İkincisi ise ufu geniştir. Gözü aydındır. Kalbi hem dünyayı hem de ahireti içine alır. Allah'tan her ikisi için de hayır dileriz arkadaşlar. iyilik dileriz. Bakın Yüce Allah ne buyurur? İnsanlardan öyleleri vardır ki: "Ey Rabbimiz, bize dünyada ver derler." Böyle kimselerin ahiretten hiçbir nasibi yoktur. Onlardan bir kısmı da "Ey Rabbimiz, bizi bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver derler. Bizi cehennem azabından koru." derler. İşte onlar için kazandıklarından büyük bir nasip vardır. Allah'ın hesabı çok sürattedir. Kur'an Kur'an-ı Kerim bize üçüncü bir sınıftan bahsetmemiştir. O da dünyadan bir isteği olmayan, yalnız ve yalnız ahireti, ahiret iyiliğini isteyen. Sanki bundan hiç bahsetmemiştir Kur'an. Sanki Yüce Allah bizlere böyle bir sınıfın insanlar arasında hemen hemen hiç olmadığını söylemek istemiştir. Bizlerin, dünyanın ve dünya işlerinin ahireti isteme uğrunda heder edilmesini heder edilmesinin kötülendiğini haber vermiş. Hem fıtrat dışı hem de dost doğru dinin dışında olduğunu idrak etmemizi istemiş. Burada orta yolu bulma idealine ulaşman için dünyayı kullanmandır. Hayatın yani ahiretin için dünyayı kullanmandır. Hayatın sana sahip olup dünya için seni kullanması değildir. Evet orta yol budur. Müslüman şahsiyetin fertler ve cemaatler hakkındaki hükmü ve tavrındaki denge. Bu konuda İslam bize bu konuda İslam gereken önemi vermiş. Bizlere nasıl ne şekilde tavır takınmamızı takınmamız gerektiğini bizlere öğretmiş. Ve bunu kişilerin şahsi meyillerine bırakmamış. Cahil tutuculuğuna da terk etmemiş. Ve yüce, ve yüce Allah şöyle buyurmuş. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ يَجْرِمَنْ ala قَوْمٍ عَلَى أَلَّا huwa بِعَدِلُهُ وَاَقْرَمُ الْتَّقْوَى Bir kavme olan herhangi bir kavme olan buğzunuz, kininiz size adaletsizliğe götürmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha yakındır. Müslümanın kişiler ve cemaatler hususundaki tavrının dengeli mutedil ve insaflı olabilmesi için alemler bir takım ölçüler zikretmiştir arkadaşlar bunların bir tanesi şudur insan iyilik ve kötülükleriyle ölçülür bakın Muhammed İbn-i ne der kardeşinde gördüğün kardeşinde gördüğün en kötü şeyi söyleyip onun iyi taraflarını gizlemen zulmetmendir ona der Yine bu zulümden olan hayır müesseselerinin, İslami vakıfların, İslami cemaatlerin hatasından bahsetmek ve onların büyük hayırlara vesile olan iyiliklerini unutmaktır. İkinci olarak nakledilen haberlerin araştırılması İbn-i hacr bu çok güzel bir tespiti var. Şöyle der, gerçeğin öğrenilmesi için nakledilen haberlerin dikkatlice araştırılması gerekir. Kişi hüküm verirken ancak araştırma sonucu emin olduğu konularda kesin olarak konuşur. Yaygın olan söz de yetinmez. Özellikle salah ve ilim ehlinden olan bir kişi hakkında ileri geri söz söylemeye sebep olabilecek bir şekilde bu tavır kötülük içeriyorsadır. Yani işin içinde bir alim var, işin içinde bir ilim ehli var, işin içinde salih bir kişi var. Bu söz onun hakkında söylenmektedir. Kişinin üstünlüğü ve fazileti kusurlarından, hatalarından fazla ise, fazileti sebebiyle bu eksikliği, bu noksanlığı hale alınmaz arkadaşlarım. Sahabinin faziletlerinden olan, faziletlerinden olan Said İbni Musayyib bakın şöyle der. Hiçbir şerefli alim kişi ve fazilet sahibi insan yoktur ki ayıbı ve noksanı olmasın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki noksanlarının, ayıplarının, hatalarının söylenmemesi gerekmektedir. Dolayısıyla kimin üstünlüğü kusurlarından fazlaysa fazilet sebebiyle noksanlık hale alınmaz, itibar edilmez. Meselelere taraflı olarak da bakmamak gerekir. Müşkülatlara, meselelere, konulara yalnız razı olma, kabullenme tarafından bakarsan, tek bir taraftan bakarsan, bu, bu bakış, Hataların, kaymaların nerede olduğunu görmene mani olur. Hataları göremezsin. Dolayısıyla tedavi etmen, düzeltmen gereken meseleleri tahsiye edip düzeltemezsin. Kızgın ve öfkeli baktığında da, şimdi öbür tarafta. Kızgın ve öfkeli baktığında da ancak ve ancak kötülükleri görürsün. Ne rıza gözüyle bakacaksın ne de, evet kızgın bir şekilde bakacaksın. Taraflı bakmayacaksın. Herhangi bir vakıf veya herhangi bir cemaat hakkında o cemaatin üyelerinin yanlışlığı sebebiyle de aleyhede hüküm verme. Çünkü herhangi bir İslami cemaat, bazı fertlerinin yanlışlığı, herhangi bir İslami cemaati, bazı fertlerinin yanlışlığı, bazı birey üyelerinin yanlışlığı sonucu yani ondan dolayı ayıplayan bazı Müslümanların hatasından dolayı İslam'ı, İslam dinini ayıplayan gibidir. Gayrı Müslüme'de olsa zulmetmek haramdır arkadaşlar. Bunlar dengeyi sağlayan faktörler. Gayrı Müslüme'de olsa zulmetmek haramdır. Zulüm her zaman, her mekanda kayıtsız, kayıtsız, şartsız haramdır. Hiçbir durumda caiz değildir. Yüce Allah bakın şöyle buyurur. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعَدِلُهُ اِعْدِلُهُ وَاَقْرَبُ الْتَّقْوَى Herhangi bir kavme olan buğzunuz size adaletsizliğe götürmesin. Adaletli olun bu takvaya daha yakındır. Bu ayeti kerime Müslümanların kâfirlere olan buğuzları sebebiyle inmiştir. Aslında buuz etmek İslam'da emredilmiştir. Ama ama ama Allah'ın emrettiği bu buz sebebiyle kişi buuz ettiğine zulmetmekten yasaklanmıştır. Buz etmek zulmetmek manasında değildir bu kâfir hakkında böyleyse bu kafir hakkında böyleyse böyle yani zulmetmen yasaklanmışsa o zaman tevil dolayısıyla yanlış yorum dolayısıyla şüphe dolayısıyla veya hevasına uyması dolayısıyla nasıl olur da Müslüman bir Müslümana buğz eder. Evet sevdiğini ölçülü sev. Yani medhedeceğin Öveceğin zaman aşırı kaçma. Tenkit edeceğin zaman da... ...seviyesizleşme, alçalma. Aşırı, aşırı olma. Ama. Fazla överek sınırı geçme. Kötülediğinde de... ...hak ettiğinden fazlasıyla... ...kötüleme. Evet. Müslüman kişiliğinin... ...mubahlar konusundaki... ...dengesine gelince arkadaşlar... Müslüman kişi aşırıya kaçacak şekilde mubahlar hususunda israfkar davranmaz. Davranmaması gerekir. Aynı zamanda mubahlar konusunda aşırı davranmaması gerektiği gibi aynı zamanda Allah'ın helal kıldığı temiz şeyleri de kendine haram kılmaz. Yani iki uçta olmaz. İki tarafta olmaz. Hiçbir zaman midesinin kulu olmaz Müslüman. Şehvetinin de esiri olmamalı. Çünkü mubahlara dalanlar arkadaşlar, mubahlara dalanlar, sabah akşam mubahlarla vaktini geçirenler, ne bir fikrin, ne de bir davetin taşıyıcısı hiçbir zaman olamazdır. Bu konuya dair, İslam'ın koyduğu bazı ölçüleri aktaralım. Mesela Allah yolunda harcamada denge. allah Teala bunu bize belirtmiş. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ يَقْدُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكِ قَوَامًا onlar sarf ettikleri, infak, infak ettikleri zaman ne israf ederler ne de cimrelik ederler. İkisi arasında dengeli bir yol tutarlar. Yani kişi Allah yolunda da olsa malının tümünü infak etmekten yasaklanmıştır. Allah yolunda da olsa. Yeme ve içmene de dengeli olması gerekir Müslümanın. Kur'an'ın bu ustaki ölçüsü gayet açıktır. وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُونَ Yiyin ve için israf etmeyin. Ya ayuhellezina Ey iman edenler size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin der Allahu Teala. Fakat, fakat ne kadar yiyeceğiz? He, israf etmeyecek şekilde yiyeceğiz. Fakat sünnet bunu daha da tafsilatlı olarak bizlere bildirmiş. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem oğlun midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır der. Eğer muhakkak dolduracaksa o zaman üçte biri yemeği için Üçte biri içeceği için üçte biri nefesi içindir der. Hadisi Tirmizi, Nesai, İbn Mace ve Hakim Müstedre'inde rivayet etmiştir. İbn Hacer hadisin hasen olduğunu söylemiştir. Bakın İbn Hacer el-Askalani ne der? Kişinin der, mubahları. Yani mubahlar yeme, içme, giyinme gibi, harcama gibi konular bu şekilde devamlı kullanması yani devamlı surette mubahlara dalması refah bir yaşama götürür. Lükse götürür. Ve şımarmaya götürür. Der. Ve bu kişinin şüpheli şeylere bulaşmasından emin olunmaz. Çünkü böyle bir hayata alışan kişi bunları bulamadığı zaman mahsurlu yani yasaklanan şeylere de düşebilirdir. Giyinmede ölçülü, ölçülü olması gerekir çünkü İslam giyinmede de mutedil, vasat olmamızı bizlere tavsiye etmiştir. Kişinin giyimiyle hava atmasını yasaklamıştır. Giyimiyle böbürlenmesini bizlere doğru olmadığını söylemiştir. Hoş görmez İslam. İslam, güzel görünümün, erkekliğin temeli, aslı ve değeri saymaz. Yani güzel giyinen kişi gerçekten erkek bir kişidir. Yani şekliyle algılamaz İslam belki elbisesi bir lira dahi etmeyen kişinin kendisi tartılsa çuvallar dolusu altından daha ağır gelir ama elbisesi beş para etmez Allah Resulü şöyle buyurur saçı başı dağınık kapılardan kovulan kişi eğer Allah adına yemin etse Allah yemininin gereğini yapar Hadis-i etmiştir. Tabi bundan İslam'ın değersiz elbiseleri teşvik ettiği, değersiz elbiseleri sevdiği veya yırtık, yamalı elbiseleri giymeye davet ettiği neticesini çıkarmıyor. Böyle bir netice çıkarmamız doğru olmaz. Ebu'l-Ahras'tan o da babasından şöyle der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldim. ve üzerinde kalitesiz layık olmayan bir elbise vardı der. Üzerimde layık olmayan bir elbise vardı bana senin malın var mı dedi evet dedim ama hangi maldan dedi senin malın var mı evet hangi maldan dedi her maldan Allah bana deve sığır at ve kölelerden vermiştir dedim dedi ki Allah sana bir mal verdiyse Allah'ın üzerindeki nimetinin ve cömertliğinin izi, eseri görülsün dedi. Hadisi Ahmet ve Nesai rivayet etmiştir. Albani sahih olduğunu söylemiştir. Evet arkadaşlar denge. Ruhsat ve farzlar arasında denge. Ruhsat ve farzlar arasında kişinin ölçülü olması. Yüce Allah farzlarının yerine getirilmesini sevdiği gibi ruhsatlarının da alınmasını sever. Ruhsatlarının da yerine getirilmesini sever. Kişi, evet Müslüman nefsine ruhsatın olduğu yerde farzı yüklerse bu durum o kişiyi belki bazen ibadetten vazgeçirmeye kadar götürebilir. Yine diğer taraftan ruhsatların peşinden koşmak da bir ihmaldir. Bir tembelliktir. Kusurdur. Belki de telef olmaktır. Ve kişinin Müslümanları ruhsatın olduğu yerde farz ile onları gerekli kılması. Farzları gerekli. Ruhsat var. Şimdi sefere çıkıyor iki kişi Ramazan ayında. Biri iftar ediyor. Ruhsatı alıyor. Diğeri oruç tutuyor. Oruç tutuyor. Oruçlu tutan, orucu tutan, oruç tutmayana oruç tut diye baskıda bulunuyor. Diğer taraftan da eğer onun sözünü almazsa, onun bu tavsiyesini almazsa ona küçümseyerek bakıyor yahut hor görüyor. Böyle bir tavır da yanlış Yani üsttelemek de yanlış Ruhsatın olduğu yerde farzın üstelenmesi. Buhari sahihinde Ayşe radıyallahu anhu'dan anhadan şu hadisi rivayet eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ruhsat verdiği bir şeyi yapmıştır. Bazı insanlar bundan uzak kalırlar. Bu haber Allah resuluna ulaşınca Allah'a hamd ettikten sonra sonra şöyle der. Bazı insanlara da ne oluyor ki yaptığım bir şeyden uzak kalıyorlar. Allah'a yemin ederim ki ben onların arasından Allah'ı en iyi bilenim ve ondan en çok korkanım. İbni Hacer bu hadise talihten şöyle der gerçekten iyilik gerçekten hayır tabi olmadadır ve bu farz olsun ruhsat olsun değişmezdir yani İslam'ın hükmü ne ise kişinin buna boyun eğmesidir dengeyi gerçekleştiren bir takım kurallar var arkadaşlar ilkeler var bunlardan birincisi şu Men aحدث fi amrina ma minhu Kim bu işimizde ondan olmayan yeni bir şey icat ederse o kabul edilmezler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu hadis Müslüman kişiliğinin amelini, sözlerini, halini ölçmesini gerekli kılan en büyük bir kural, en büyük bir asıl. Müslüman kişi bu hadisle amelini, sözlerini, halini ve tavırlarını ölçecek. Kim bu işimizde olma, ondan olmayan bir şey icat ederse, o kabul edilmezler Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ta ki böylece, ta ki böylece işlerini, kişi işlerini, amellerini aşırılıktan korusun, kendini kusurdan koruyup muhafaza etsin. Bu hadis İslam'ın asıllarından bir asıldır ilkelerinden bir ilkedir. Dolayısıyla bu hadisin ezberlenmesi gerekir. Bu hadisin hurafelere karşı delil olarak kullanılması gerekir ve bu hadisin yaygınlaştırılmasında Müslümanın özen göstermesi gerekir. Men ahde tefii emrine hade, ma aleysemin hufawarad. Bu yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde olduğu hidayet diyoruz orta yolun ve dengenin ta kendisidir. Orta yol Allah Resulü'nün sünnetidir. Ona muhalefet edip ondan tecrit olmada sınırı aşmadır. Haddi aşmadır. Dengeyi gerçekleştiren kurallardan bir tanesi de öncelikleri tertibe, düzene koyup önemlileri öne geçirmektir. Allah-u Teala her amele bir değer vermiştir arkadaşlar. Her amel için dinde bir seviye koymuştur. Dolayısıyla her ameli Allahu Teala'nın koyduğu yere koymamız gerekir. Daha yüksek bir dereceye çıkarmamız, daha aşağıya indirmemiz doğru değildir. Kendisinden öncelikli olan başka bir amele takdim edemeyiz. Bunun için temel konuları akide meselelerini inanç meselelerini tevhide dair tevhid konularını tali konulardan önce işleriz usule furudan daha fazla önem veririz zarurete olan dikkatimiz ihtiyaçları olan dikkatimizden daha büyüktür ihtiyaçları olan hırsımız tahsiniyat dediğimiz iyileştirmeden daha fazladır işte buradaki aşırılık bizlerin vacitler dururken mustahap bir ibadeti yapmamızdır. Buradaki haddi aşma farzları ve vacitleri terk edecek şekilde nafilelerle uğraşmamızdır. Burada tabi biz e, genellikle kaydeleri arz ederek, arz ederek gidiyoruz. Hemen hemen e, her söylediğimiz cümlenin belki misale belki örneğe ihtiyacı olabilir o da uzun vakit alacağı için bu şekilde kaydederiz serd ederek devam ediyoruz dersimize her hak sahibine hakkını ver buharda gelen bu hadiste peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurur her hak sahibine hakkını ver bazen vacipler kalabalıklaşır çoğalır Müslüman'ı sıkıştırır. Ne yapacağını bilemez. Tabi bu vaktin iyi bir şekilde düzenlenmemesinden kaynaklanır. Yani bizim tertip, yani düzensizliğimizden kaynaklanır. Bu yüzden bu, bu sıkışıklığın sebebini tedavi etmeye bizlerin uğraşması gerekmektedir. Sonra bu kalabalık vaciplere bakarız. Yani çoğalan vaciplere bakarız. Vakti gelen vacibi vakti geniş olan vacibe önceleriz büyük bir maslahatı maslahatı daha az olana takdim eder ve bu şekilde gider dördüncü olarak bir şeyi yaparken aşırı kaçma çünkü hadiste peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helekel mutanatdiun sözlerinde ve fiillerinde aşırı gidip hadleri aşanlar helak olmuştur buyurmaktadır aşırı kaçma abartma Şişirme. Bütün bunlar kişinin gidişatındaki felaketlerdir arkadaşlar. Birçok durumda yalana yakın olur. Yani aşırı kişinin aşırı olarak bir şeyi anlatması, şişirmesi, abartması. Yani muhakkak, muhakkak bir taraftan yalan girer buna. Bütün bunlar kişinin düşüncesindeki aşırılığın bir işaretidir tasavvurundaki bozukluğun bir alametidir. Bu şekilde devamlı surette davranması. Genel olarak karşılaştığın aşırı giden kişilerin muhakkak surette ölçüsünde, tartısında, adaletinde bir eksikliği vardır. Adil değildir. Adaletli olarak hüküm veremez. Bu eksiklik kişinin ya karakterindedir, ya da mübalağa ya da şişirerek ele aldığı meselededir. Dolayısıyla yaşadığın herhangi bir gerçeği, herhangi bir olayı anlatırken aşırı kaçma. Yani bizde meşhurdur, yani biz yani anlatırken birçok şeyler katarak anlatırız. Bu bir aşırılık örneğidir arkadaşlar. Överken ve tenkit ederken de aşırı olma. Ne göklere çıkar ne de yerin dibine geçir. Bir ibadeti seni terk edecek şekilde... Seni terk edecek, seni aşırıya götürecek, seni terk edecek şekilde, evet seni terk edecek şekilde bir ibadette aşırı olma. Kişiler ve cemaatlere karşı olan tutumunda da aşırı olma. Sevdiğim bir amele yönelik gayretinde mubalalı olma. Çünkü onu tamamen terk etme tehlikesi vardır. Eğer bunlarda orta yolu tutar isen, sözlerinde, hükümlerinde ve durumlarında adaletli ve ölçülü olursun. Denge ile ilgili konular var. Mesela namaz, oruç gibi ibadetler var. Bir taraftan diğer taraftan davet ve eğitim gibi ibadetler var. Bu tür konularda kişi dengeyi nasıl sağlayacak? Öncelikle farzlar yerine getirilir. Farzlar eksiksiz tamamen yerine getirilir. Sonra da kişi gücü yettiği kadarıyla taatlere, diğer... ...nafile, diğer mustahap ibadetlere yönelir. Kutsi hadiste buna işaret edilmiştir. Kulum bana kendisine farz kıldığım... ...şeylerden daha sevimli olan bir şeyle... ...bana yaklaşamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle yakınlaşmayı sürdürürse... ...sonunda ben de onu severim der. Yani sıralamada ilk önce gelen farzdır. Ama diğer taraftan... ...bazı taatleri üstün derecelere ulaşmak için yerine getirmek gerekir arkadaşlar. Özellikle davetçinin özellikle anlatan insanların kalbini yumuşatmak için bazı salih amelleri içten gelerek yapması gerekir. Buna dair meşguliyet bahanesi ileri sürüyorsa kendisine Fudayr İbni İyad'ın şu sözü hatırlatılır. Sen gece kıyama yani gece namazına kalkamıyor isen gündüz de oruca güç yetiremiyor isen bil ki bil ki mahrumsun der. Günahın seni zincire vurmuştur der. Evet. Diğer insanların haklarının verilmesi de vardır. Tatavvu yani gönüllü olan itaatleri yerine getirmeden önce nafile mustahapları yerine getirmeden önce kişinin hanımının Çocuklarının hak ve hukukunu yerine getirmesi gerekir. Şahsi üzerinde, şahsı üzerinde herhangi bir hakkı varsa onu icra etmesi gerekir. Ve ibadette de kapsamlılık şumuliyet vardır ve gereklidir. Bundan kastımız şudur. İbadetteki şumuliyet nasıldır? Değişik itaat türlerinin hepsiyle amel etmeye çalışmamızdır. Yani yalnız bedeni ibadetlerle yetinmemiz doğru değildir. Bedeni ibadetlerden başka ibadetler de vardır. Allah'a davet vardır. İlmi, dini öğrenme vardır. sıla rahim vardır. Bunların hepsi önemli ibadetlerdir. Bunlar bazen gönüllü olan bedeni ibadetlerden daha da önemli olabilmekte. Nasıl? Mesela davet ve eğitim türü ibadetlerin fay faydası geçişlidir. Kat ve kat artar. Senin bir, kişini, bir kişiyi camiye getirdiğini düşün farz et. Bir kişinin hidayet bulmasında vesile olduğunu farz et. Bir kişinin haramı terk etmesinde vesile olduğunu farz et. Bir kişinin tevhidi öğrenmesinde sahih akideyi öğrenmesinde vasıta olduğunu düşün. Kat ve kat artan amellerle karşı karşıyasın. Bedeni ibadetin faydası ise kulla sınırlıdır. En doğrusu ise allah Teala. Teala'dır. Denge ile ilgili bazı hadisler var arkadaşlar. Ee, herhalde birkaç dakika sonra dersimizi bitireceğiz. İlim ehli yani alimler orta yolda olan ve dengeyi sağlayan kişilerdir. Onlar da dengeyi dengeyi sağlayanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Bu ilmi sonradan gelen her nesil arasından onların adaletli olanları yüklenir, adaletli olanları taşır. Onlar aşırıya gidenlerin tahrifini, batılcıların bozuk düşüncelerini, cahillerin tevilini bu ilimden uzaklaştırırlardır. Hadisten de anlaşılacağı gibi aşırıya gidenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğini bozarlar arkadaşlar. Batıl ehli bozuk düşüncesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu takip etmez. Cahillerin tevili, Cahillerin yorumu ise Rasulullah'ın açıklamasıyla uyuşmaz. İslamı işte bu üç taife bozarlar İbnül Kayyim ve şöyle devam eder: Eğer yüce Allah dinini bütün bunlardan temizleyecek, bunların asılsız olduğunu ispat edecek alimlerini göndermemiş olsaydı, daha önceki peygamberlerin dinlerinde meydana gelen bozulma da bu dinde meydana gelecektir. Evet. Kişilerin denge ve vasat olmada birbirlerine nasihat etmesi de gerekmekte. Buhar'da gelen bu hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Selman radıyallahu anhu ile Ebu Derda'yı kardeş kılar. Birisi muhacirdir, birisi ensardır. Birisi Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir. Selman radıyallahu anhu Ebu Derda adam Medinelidir, Ensar'dandır. Ve bu arkada, bu kardeşlik dolayısıyla bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret eder. Bu esnada Ummu Derda'yı baya bir halde görür. Ebu Derda'nın hanımıdır Ummu Derda. Yani Derda'nın annesini görür. Selman baya bir halde görür. Yani üstüne başına dikkat etmez bir halde görünce şöyle der. Bu durumun nedir? Ummu Derda yani kadın şöyle cevap verir. Kardeşin olan Ebu Derda'nın dünyadan bir isteği yok. Dünyadan bir isteği yok. Sonra Selman Ebu Derda'ya gelir. Ve ona yemek yapar ve yer de. Ve ye der. Ebu Derda ben oruçluyum der. Selman sen yemeden ben de yemem der. Gece olur. Ebu Derda namaza kalkmaya gider. Bu sefer arkadaşı Selman uyu der. O da uyur. Sonra tekrar namaza kalkmak için gidince Selman yine ona uyu der. Ne zamanki gecenin sonu gelir Selman Ebu Derda'ya şöyle der. Şimdi kalk ve sonra ikisi de kalkıp namaz kılardır. Bunun üzerine Selman radıyallahu anhu Ebu Derda'ya şöyle der. Gerçekten Rabbinin üzerinde hakkı vardır. Yani Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. Nefsinin üzerinde hakkı vardır. Ailenin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibinin hakkını verdir. Sonra Ebu Derva gelir bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlatır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman doğru söylemiştir der. Buhari'de gelen bu hadisi açıklayan İbnu Hacer bir takım faydalar zikredir. zikreder. kadar bu hadisten çıkan. Allah için kardeş gibi olma. Faydası vardır der bu hadiste. Kardeşlerin birbirini ziyaretleşmesi ve onlarda uyuma vardırdır. Yabancı bir kadınla ihtiyaç sebebiyle konuşma vardırdır. Çünkü o um müdderde Selman için bir ecinebiyedir. Ama ihtiyaç sebebiyle ne yapmışlardır, konuşmuşlardır. Müslümanın Müslüman'a nasihati söz konusudur der. Gaflette olanları uyarma da vardırdır. Ve hadiste yine şu fayda da vardır bakın arkadaşlar mustahap türü ibadetlerin bıkkınlığa vacip veya mendup olan hakların kaçırılmasına götürmesinden korkuluyorsa bunların yasaklanması caizdir anlaşıldı mı mustahap türü ibadetler vacip veya mendup türü hakların kaçırılmasına götürüyorsa bu sefer bu tür menduplar yasaklanır Aynı burada olduğu gibi, gece namaza kalkmak ister, ee, Ebu Ebudarda Selman radıyallahu anhumanne olur otur der, ta gecenin sonuna kadar onun uyumasını sağlar. Sonra gecenin sonunda kaldır. Çünkü neden? Gece bütün gece kıyamla geçirse, hem kendi hakkını, nefsine e, karşı olan e, vazifesini geciktirecek, ihmal edecek, hem de ailesiyle olan alakalarında müşkilatlar doğacak. Dolayısıyla ne yapmıştır? Ailesiyle muhakkak ilgilenmesi gerekir. Bu ya menduptur en aşağı seviyesi menduptur yahut vaciptir. Dolayısıyla başka bir mendub ibadet <gülüyor> gece namazına kalkmasına mani olur. Tek bir kıyamla iktifa ederler. Senin kuvvetlenmen güçlenmen lazımdır der. Ailenin sana ihtiyacı vardır der. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır der. Dolayısıyla bir mendubun yerine getirilmesine mani olur. Çünkü daha önemlisi vardır. Orta yol, muvazene, İslam'ın menhecidir arkadaşlar. İbn-i Mesud radıyallahu anhu bakın şöyle der. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle bir çizgi çizdi. Sonra şöyle dedi. Bu doğru olan Allah'ın yoludur. Sonra da bu, diz, bu düz çizginin sağına ve soluna çizgiler çizdi. Ve sonra şöyle dedi. Bu yollara gelince... Hiçbir yol yoktur ki başında ona çağıran bir şeytan olmasın. Ve sonra şu ayeti okudu: "Ve da hada sırat'il mustakime fettebi'uhu ve la teteb'us Kuşkusuz bu benim doğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara uymayın. Hadisi Ahmet Müstaddid'de rivayet etmiştir. Ahmet Muhammed Şakir sahih olduğunu söylemiştir. Evet, hadiste de geldiği gibi orta yol Allah azze ve celle'nin yoludur. Denge ve ölçülü olma nübüvvetin sıfatlarındandır da aynı zamanda. Hadiste şöyle buyrulur. Güzel hasret, düşünerek sabırla hareket etme ve her hususta orta yolu tutmak nübüvvetin 24 parçasından bir parçadırdır. Hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. Hasendir. Son olarak arkadaşlar dikkat edilmesi gereken bazı konular var. Günümüzde özellikle ibadet konularındaki ihmal, boş verme, terk etme, ibadetlerde aşırı, yani gitmekten daha fazla. Yani günümüzde tefrit daha fazla. İhmal daha fazla. Yani amelsizlik kalebe çalmış asrımızda arkadaşlar. Kur'an ve sünnetteki naslar genellikle aşırı gitmeyi uyarmış, ikaz etmiş. Çünkü çünkü ilk dönem insanların, ilk dönemdeki insanların imanları kuvvetli, tasaları büyüktü. Günümüze gelince genelde iman zayıflamış. İnsanlar şeytanın çağrısına cevap vermişlerdir. Böylece kalplerde ibadet, kalpler ibadetlerde aşırı gitmekten fazla ibadetleri ihmal etmeye, boş vermeye daha fazla meyletmiştir. Bu şu demektir, sohbetlerimiz davetlerimiz aşırılık yönünde değil daha fazla ihmalle ilgili olması gerekir. Bu yöne yoğunlaşması gerekir. Tabi bu yine muhatabın, muhatap olan kişinin durumuna ve ihtiyacına göre değişir. Diyorum ve mevzumu, konumu bitiriyorum. Allah'ım bize hakkı hak olarak göster ve bize tabi olmayı nasip eyle ve bize batılı da batıl olarak göster ondan uzaklaşmamızı ondan içtinap etmemizi bize nasip eyle subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruka ve atube